Yüz Eser Kuyruklu Yıldız Altında Bir İztivaç Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimsin sen çocuğum? Şık yazarı Hüseyin Rahmi. Aa, oğlum senin ağzın daha süt kokuyor. Bu roman usta işi. Senin ne kalemin, ne yazı gücün, ne deneyimin, ne de görgün henüz bunu yazmaya yeterli değil. Bu gerçek görünüyor. Sen böyle bir şey tasvirine özenebilirsin ama tek başına yapamazsın. Sana bir yardım eden vardır. Baban mıdır, abin midir, arkadaşın mıdır, bu kimdir? Söyle. <gülüyor> Ağlama, ağlama inandım. Böyle girer Hüseyin Rahmi edebiyat dünyasına. Ahmet Mithat Efendi sonradan sonraya onu çok beğenmiş ve sevmiş, hatta kızıyla evlendirmeyi bile düşünmüştür. Ancak üstadının teklifini nazikçe reddeden Hüseyin Rahmi, ömrü boyunca hiç evlenmemiştir. Programımızda yer vereceğimiz eser Hüseyin Rahmi'nin Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanı. Diğer bir ifadeyle Kuyruklu Yıldız Altında Evlilik. Eser, 1910 yılı İstanbul'unda geçen, o dönemlerde memlekete ve tabii tüm dünyaya korku salan, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya çarpacağı söylentisi üzerine kaleme alınan bir romandır. Roman sadece bu söylenti ve korkuyu değil, aynı zamanda insanların cahilliğini de mizahi bir bakış açısıyla göz önüne serer. Bir taraftan Halle'in dünyaya çarparak her şeyi yakıp yıkacağını düşünürken, diğer taraftan kendilerine bir anlamda bir eğlence bulmuş olurlar. Artık kuyruklu yıldıza kendince isim takanlar mı dersiniz? Ona hayranlık duyanlar mı? Kuyruğunu okşamayı düşünenler mi? Hatta, hatta bu tedirgin ortamı fırsat bilip kadınlardan intikam almak için kolları sıvayanlar mı? Tabii bu arada kuyruklu yıldız bahanesiyle kahramanımıza gelen Esrarengiz mektuplarda cabası. İrfan, gençliğin hayalindeki ideal olan evlilik konusunda bile yürek sızlatıcı bir ümitsizlik, bir acılık, bir yüksünme içinde kalıyordu. Hem böyle bir memlekette evlenmekten maksat ne olacaktı? İrfan böyle kederli kederli düşündükten sonra bazen sokakta fevkalade güzelliği bir çeşit ruh çarpmasıyla hissedilen bir genç kadına tesadüf ediyordu. Onun endamındaki dalgalanışlardan gelen güzel kokulu havayı içine çekiyor ve kendi kendine işte bu, onun en ufak hareketinde bile asil bir incelik var, Allah bağışlasın, acaba kimin diyordu. Bir böylesi bulunur da İrfan'a hayat arkadaşı, gönül yoldaşı olamaz mı? Yine bu güzellerden birine rastladığı bir gün kararlaştırdığı denemesini yapmaya kalkıştı. Bütün cesaretini toplayarak kadının kulağa dibinde tutkunca birkaç kelime mırıldandı. O kadar acemiydi ki birbirini takip eden her kelimede sesi kuvvetten düşüyor, sözler açıklığını kaybediyor, sonunda anlaşılmaz birer mırıltı halini alıyordu. Genç kadın İrfan'ın bu tereddütlü, çekingen, şaşkınca tecavüzüne karşı cevap olarak derin bir garipseme manasıyla kaşlarını kaldırdı. Dudaklarını büzdü, delikanlıyı aşağılayıcı bir bakışla süzdü. Şemsiyesini indirip tek kelime söylemeden yürüyüverdi. İrfan bu sessiz hareket karşısında öldü, bitti, eridi. O günden sonra kadınlara düşman oldu. Sevgili Edebiyat dostları, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanına devam edeceğiz ama öncelikle Hüseyin Rahmi'yi tanıyalım. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaççın yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar, 19 Ağustos 1864'te İstanbul'un Ayaspaşa semtinde doğar. Hünkar yaverlerinden Mehmet Sait Paşa'nın oğludur. Hüseyin Rahmi ilk öğreniminden sonra önce Beyazıt'taki Mahmudiye Rüştiyesi'nde okumaya başlar. Daha sonra Mahreci Aklam isimli devlet memuru yetiştiren okula geçiş yapar. 1878'de mülkiye idadesine yazılır. Ancak ikinci sınıfta hastalığı sebebiyle okuldan ayrılır. 1880'de Ceza İşleri Bürosu'nda memur olarak çalışmaya başlar. Daha sonra 2. Asliye Mahkemesi Namzet üyeliğinde bulunur. 1908 meşrutiyetinden sonra resmi görevinden ayrılır ve bütün zamanını eserlerine verir. 1912'de Heybeli Adada yaptırdığı köşke taşınır ve ömrünün 30 yılını bu köşkte geçirir. 1914'te Darül kurulduğu zaman oluşturulan Edebi Kurulu üyeliğine atanır. İktam gazetesinde tiyatro yazıları da yayınlar. 1936'da Kütahya milletvekili seçilmesiyle başlayan siyasi yaşamı iki dönem sonra 1943'te sona yarar. 8 Mart 1944'te yaşama gözlerini yumar. Köşkü, Ölümünden sonra müzehane getirilmiştir. Hüseyin Rahmi'nin eserlerinin bazıları şunlardır. Şık, Gulyabani, İffet, Mürebbiye, Şıp Sevdi, Sevda Peşinde, Hakka Sığındık, Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Tutuşmuş Gönüller. İrfan Bey evinde bir konferans verme hazırlıklarına başladı. Yedi mahallenin ihtiyar genç, çarşaflı çarşafsız, çocuklu çocuksuz hanımları sökün ettiler. İrfan Bey bilime olan düşkündüğü ve araştırmacı kişiliğinin meyvelerini toplamaya başlamış, bu konferansta kadınların ilgisini, dikkatini ve hayranlığını çekmişti. Fakat bu ona yetmemiş. Kuyruklu yıldız hikayelerini biraz abartarak, kadınların yüzlerindeki o korku dolu ifadeden adeta zevk alır hale gelmişti. Öyle ki konferanslarının birinde, Yuya, kuyruklu yıldızın dünyaya çarptığını gördüğü, rüyasını anlatma ve bu rüyadan çıkacak yorumlara göre bir yol izleme hainliğini bile gösterir. Saniyeden saniyeye batı kararıyor, doğu parlıyordu. Bir gümbürtü başladı. Aman Allah'ım bir gümbürtü. Gözümün ucuyla saate baktım ki yedi sekiz saniye var. Oh Allah'ım bitiyorduk. Gene gözlerimi yumdum, ecele kendimi bıraktım. İşte bitti. Kıyameti andıran bir cümle işte bir gümbür değiş koptu. Yer gök birbirine giriyor. İşte bu... Bu esnada seyirciler korkularından ve üzüntülerinden birbirlerinin ellerine sarılıp sanki mutlak bir sessizlik içinde dinlemekteydiler. İrfan elektrik düğmesine dokunuverdi. Rasihan'ın yukarı sofadan koca masayı üstündekilerle birlikte büyük bir gürültüyle devirmesinin ardından kestane ve arayıcı fişekleri pat, küt, pış, pıs, cızır, vızır. Hanımlar arasında bir heyecan, bir gürültü. Her tarafı bir çığlıktır sardı, ne uğradığını bilmeyerek avaz avaz haykıranların, şaşkınlıktan, kahkahalarla gülenlerin, türlü sinirlilik halleri geçirenlerin arasında korkudan bayılanlar da vardı. İrfan Bey, eğlenceli olacağını sandığı bu şakanın bu kadar telaşa, korkuya sebep olduğuna şaştı, yaptığına pişman oldu. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında özel bir beceriyle canlandırdığı tipler, kadınlar, özellikle yaşlı kadınlardır. Çocukluğunu geçirdiği teyzesinin konağında kadınların çok oluşu bunda önemli etkendir. İrfan Bey'e gizemli bir hanımdan mektuplar gelecektir. İrfan Bey hanımlardan gördüğü sürekli reddedilmenin verdiği buruklukla gelen bu mektuplara daha heyecanla sarılır. Kimliğini gizleyen bu hanım, görünüşte mektupları yalnızca dost olmak, ve kuyruklu yıldız Halley hakkında bilgi almak için yazar. Oysa satırlarındaki o çocuksuluk, o alayçılık, o meraklı sualler, İrfan Bey'in hayal aleminde bambaşka kıpırtılara neden olur. Hele lavanta kokulu mektup kağıtları aklını büsbütün başından almaya yeter. <Gülüyor> Halley kuyruğunun akşama sabaha olacak çarpma tehlikesinden dolayı halk alıp veriyor, bir umumi heyecan hüküm sürüyor. Herkes kendi ölümünün acısını düşünüyor kendi kendine. Ama böyle teker teker ölmekle umumi bir ölüm arasında büyük fark var. Sevdiğim yüzlerin karşımda korkudan sararmalarına kendimden ziyade acıyıp üzülüyorum. Dünyanın sonu olmak ihtimali söylenilen böyle önemli bir günde kuvvetli bir beyinden çıkacak avutucu sözlere ihtiyacım var. Bu sağlam kafayı sizde bulurum ümidiyle başvurdum. Böyle nazik bir zamanda siz her şeyden önce aşk ve heves türkülerine başladınız. İşte yine tekrar ediyorum ben sevilecek güzel bir kız değilim. Büyük bir filozof ağırbaşlılığı ile bendenize fikir arkadaşı olmak iyilikseverliğinde bulunursanız teşekkür ederim. Bu şartla... Cevabınızı beklerim. İrfan'ın önce dikkatini çeken, sonra da onu kendine aşık eden bu gizemli hanım, bunu öyle masumane bir şekilde yapar ki, kadın düşmanı İrfan'ı bir an bile şüpheye düşürmez. Tanım efendi, atı alan Üsküdarı geçti. İleri sürdüğünüz bütün şiddetli yasaklara rağmen ben sizi sevdim, seviyorum ve ömrüm oldukça seveceğim. Bu bir olup bitti. Gönlüm sizin maddi ve manevi güzelliğinizi bir kere şairlik göklerinin en yüksek noktasına çıkardı. Gönül tahtına oturmuş büyüleyici bir sultan oldunuz. Artık oradan sizi hiçbir şey, hiçbir kuvvet indiremez. Size karşı gönlümde parlayan sevdayı dondurmak... ...söndürmek için çirkin bir kız olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben sizi görüp de güzelliğinize tutulmadım ki. Sizi görmeden manevi taraflarınızın itmesiyle sevdim. Maddenizin artık önemi kalmadı. Huyunuzu beğendim. Biçiminiz her ne olsa makbulümdür. Siz bana madde olarak değil... ...ama mektuplarınızla göründünüz. Cisminizle değil... ...ruhunuzla göründünüz... İnleyen ruhunuzdaki yaraları okudum, gördüm. Aynı hastalığa tutulmuş olduğumuzu anladım. Niçin bu ruh eşliğinden faydalanarak cisimlerimizi birleştirmeye atılmayalım? Ne aşırıydı dün sabah gördüm anlayınız keşfediniz bakalım beyefendi ne gördüğümü söyleyiniz bildiniz değil mi evet evet işte onu ta kendisi kuyrukluyu gördüm korkmamaya bu kadar kararlıyken hala korkudan titriyorum. Halley'den, halamın yıldızından haber veriniz. Dünya mı batacak, kıyamet mi kopacak, herkes zehirlenecek mi? İşte ondan bahsediniz. Çabuk, çabuk! Hayatın değerini onu kaybedeceğine yakın anlayan çirkin bir kız. O anda Halley, Dünyaya çarpıp da İrfan'la beraber bütün dünya yok olaydı. Delikanlı bu mektubu okumaktan duyduğu acı derecesinde üzülmezdi. İrfan Bey mektupları taşıyan hanımı bir gün takibe alır. Girip çıktığı dükkanları, sokakta konuştuğu kimseleri soruşturur. Hafif meşrep halleri dikkatini çeker. Kadın onu en sonunda bir evin önüne kadar getirir. Orada kadının çıkmasını beklerken yanında başka bir hanım belirir. Ve İrfanla genç hanım arasında şöyle bir konuşma geçer. Beyefendi, siz de burada aynı maksatla dolaşıyorsunuz sanırım. E, ne? E, hangi maksatla? Feriha aşiftesinin sevgisi derdiyle. Hangi Feriha? Bilmezlikten gelmeyiniz canım. Davut efendinin kızı Feriha. Feri? F F F feriha mı? Evet. Yaşı yerlerde sayılsın. Feriha işte o kahpe. Hanımefendi. Benim zaten aklım başımda yoktu. Siz şimdi bütün bütünü aldınız. <gülüyor> evet doğrudur. Feriha hanımefendi kime mektup yazarsa onun aklını başından alır bırakır. Feriha hanım bendenize mektup mu yazmış? Öyle ya. Evvela bir erkeğin ruhunu gıcıklayacak, sevda ümitleri uyandıracak bin manalı kırık dökük cümlelerle dolu mektuplar. E, e, evet. Zavallı gafil. Bu ilk tatlı yemlemelerle A düşerse hanımefendi o zaman biraz makamı değiştirerek... Namuslu namuslu mektupları yollamaya başlar. Sahi öyle. Demek keşfim doğru. Tamamıyla. Ah! Bilirim Yeziit kahpeyi, bilirim. Kaç aydır canıma okudu. E, şaşmamı affediniz. Siz kadın olduğunuz halde nasıl oluyor da? Benim kocamı da ayarttı. Tuhaf şey. Tuhaf değil, pek feci. Size anlatsam kendi derdinizi bırakıp... ...benim için ağlarsınız. İrfan hiç beklemediği... ...sevdiği kadına yapılan bu ağır ithamlar... ...karşısında neye uğradığını şaşırır. Kızar, sinirlenir... Ama yine de ona bu ithamları yakıştıramaz. Bu işin içinde bir iş olmalı diye düşünür. Hem öyleyse bile işittiği bu laflar onu aşkından uzaklaştırmaya yetmez. Aksine bir an önce bu bilinmezlikten kurtulmak ve yine de onunla evlenmek için can atar. Hanımefendi, sabır tüketen bir sevgi bütün şiddetiyle zihnimi kamçılayıp duruyor. Onun için uzun boylu filozofça fikirleri ileri sürmeye tahammülüm yok. Bu sefer maksadımı kısaca anlatmaya uğraşacağım. Ne kadar istemeseniz ilk felaket olarak sizi bir erkeğe verecekler. Nasıl bir erkeğe? İhtimal ki huyunu, tabiatını tanımadığınız bir erkeğe. Birkaç mektupla biz biraz manevi ve ruhi bakımdan olsun tanıştık. Yüzümü de görmüş ve pek sevimsiz bulmamış olduğunuzu lütfen söylüyorsunuz. O halde hanımefendi, müsaade buyurunuz. Sizi Allah'ın emri, peygamberin sözü ile eşliğe istiyorum. Razı olursanız şartlarınızı ileri sürerek acele cevap vermenizi rica ediyorum. İrfan Galip İrfan Bey, Feriha Hanım'ın evlilik şartlarını sorarak aslında kendisini de güç durumda bırakacak, belki de çoğu erkeğin kabul edemeyeceği bir söz vermiş olacak. Sevgili dinleyenler, Feriha'nın öne sürdüğü şart nedir? İrfan buna nasıl karşılık vermiştir? İrfanla Feriha evlenebilecek mi? Düğünün kuyruklu yıldızla ilgisi nedir? Peki İrfan'ın Feriha hakkında duydukları doğru mu? Sevgili dinleyenler, bu soruların cevabı elbette ki romanda. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanı bir solukta okuyacağınız, kitaplarınızda en sevdiğiniz rafa koyacağınız sürükleyici bir eser. Hepinize kitap dolu günler dileriz. Hoşçakalın sevgili dinleyenler. Edebiyatla kalın.